abd'den sonra Rüzgara bırakılmış o sesler Hazırlayan ve sunan Erjuman Gülçay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 Stramatina mi son alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stramatina mi son alzato ed ho trovato il nino. O oh partigiano, portami via, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di via, che mi sento di Soio Muoyo da Partigiano bella ciao, oh, bella ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao Soio Muoyo da Partigiano Tu mi teni sei bell'i Dbie-dbie-dbie-dbie-dbie Seppellirei la swin montagna Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. Seppellirei la swin montagna Sotto l'ombra di un bel fium Tutti quelli che passeranno Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutti quelli che passeranno, mi diranno che bel fiore. Tutti quelli che passeranno. Merhaba herkese, e, 94.9 Açık Radyo'da bugün yeni bir müzik programı ile karşınızdayım. Babil'den sonra, Adı Ercüment, teknik masadaki arkadaşım Berhem Baltaş ile hepinize keyifli bir 55 dakika geçirmenizi diliyoruz. Yaklaşık e, 50 senedir dünyanın radyo bahçesinde avcı toplayıcı bir radyo gezgini gibi seslerin, sözlerin, şarkıların peşi sıra geziniyorum. Beğendiklerimi de terkimde biriktiriyorum. Bugünden başlayarak 25 hafta boyunca her cumartesi 16'da hayatımda bir iz bırakan, rüzgara bırakılmış sesleri, sözleri, şarkıları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Babil'den sonra kainatın umut var. Umut doğada, insanda ve şarkılarda diyen tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık yeşil bir müzik programı olacak. Ağırlıklı olarak dünyadan ve zaman zamanda Türkiye'den çeşitli tarzda müzikleri dinleyeceğiz. Olabildiği kadar sokaktan şarkıları, sesleri dinletmeye çalışacağım. Ama zaman zaman muhabbet de olacak, de, rüzgara bırakılmış diğer sesler, sözler de olacak. İlk kez bir radyo programı yapıyorum ve bu programın bir anlamda yürürken öğrendiğim, öğrenirken kolektif bir form vermeye çalıştığım bir radyo programı olmasına gayret edeceğim. Programı İngiliz vokal grubu The Swingle Singers'ın 1991'de İngiltere'de Virgin Plak şirketi tarafından yayınlanan Folk Around the World albümünden hepimizin yakından bildiği bir İtalyan halk şarkısı Chavella ile başladık. Bu grubun adını programın ilerleyen günlerinde de benden sık sık duyacaksınız. Benim yıllardır bıkmadan dinlediğim bir vokal grubu The Swingle Singers. Bir şarkıyla devam edelim isterseniz. Çok ülkeli bir müzik topluluğu var. Dinlemişsinizdir mutlaka. The Plain for Change Band. Aslında bir müzik topluluğundan öte küresel bir barış bandosu demek daha doğru. Ki ben de kendimi bu küresel hareketin bir parçası olarak addediyorum. Sizler de bu hareketin web sayfasına girip üye olabilir. Bu küresel müzik ve barış hareketini takip edebilir, destekleyebilirsiniz. E, müzik projesinin özü şu: e, dünyanın farklı kıtalarından, farklı ülkelerinden dinlerinden renklerinden müzisyenler bu küresel bandonun bir parçası oluyorlar. Bir şarkı seçiliyor ve hepsinden bu şarkıyı kendi meşreplerince yorumlamaları isteniyor. ''Yorumlar sokakta, yani ortak evimiz, gezegenimizin çatısı olan mavi gökyüzünün altında yapılıyor. Kimisi yaşadığı kentin bir mahallesinde, bir meydanında, kimisi Afrika'da bir kulübenin önünde veya bir baobab ağacının altında, kimisi Nepal'de bir tapınağın önünde, kimisi de okyanusa bakan bir kıyıda şarkıyı seslendiriyor.'' Sonra ses mühendisleri bu sesleri stüdyoda bir araya getiriyorlar ve yüreğinizi ısıtan, bazen gözlerinizi yaşartan ve umudunuzu her daim diri tutan muhteşem bir harmoni, muhteşem bir cover, muhteşem bir ses şöleni ortaya çıkıyor. Bu bandunun hemen bütün müzisyenleri milyar dolarlık müzik pazarının dışında kalmaya inatla devam eden, severek yapabildikleri tek işi yapmanın mutluluğunu yaşayan usta sokak müzisyenleri. Programda onlara çok sık yer vermeyi düşünüyorum. Bu grup zaman zaman bazı konserlerde de bir araya geliyorlar. Bu konser kayıtlarında paylaşmaya çalışırım. Bu küresel barış bandosundan dinleteceğim ilk şarkı Stand By Me. Bu şarkı 1960'lı yıllarda Mike Stoller tarafından bestelenmiş. Ben şarkıyı ilk kez Canlan'ın yorumuyla tanımıştım. Bu şarkıda kimler var? Önce gitarı ve sesiyle California Santa Monica'da bir meydandan Roger Radley şarkıya giriyor. Ardından Grandpa Elliot New Orleans'dan ses veriyor. Şarkının ilerleyen bölümlerinde Büyük Baba Elliot'ın ağız müzikasını da duyacağız. Küresel Barış Bandosu'nun da büyük babası olan bu sevimli ihtiyarın adını da sık sık duyacaksınız benden. Beyaz sakallarla kaplı serimli yüzünde, görmeyen gözlerini örten tek camı düşmüş gözlüğüyle, askılı kot tulumu ve nefis blues gırtlağıyla ilk kez dinlediğimde beni büyülemişti. Sonra yine New Orleans'dan Vashboard Jazz, perküsyonuyla şarkıya giriyor. Şarkıya daha sonra sırasıyla Amsterdam'dan siyahi vokalist Clarence Becker, New Mexico'dan Twin Eagle Vurmalılar grubu, Fransa Toulouse'dan Defile François Vigue. Rio'dan küçük Latin gitarıyla Cesar Pope, Moskova'dan cellosuyla Dimitri Delgadov, New Orleans'dan caz gitarıyla Roberto Luti, Karakas'tan gitarlarıyla Geraldo ve Dionisio, Kongo'dan davullarıyla Junior Kisangbamu Butu, Güney Afrika'dan kontur basıyla Klas, Barcelona'dan vurmalı çalgılarıyla Django Deger, Güney Afrika Umlazi'den vokalleriyle Sina Vuma Vokal grubu İtalya Pisa'dan alto saksafonuyla Stefano Tomaselli ve son olarak Güney Afrika'dan sesiyle Busi Mahlesela şarkıya katılıyorlar ve hep birlikte finale doğru gidiyorlar. Şarkıyı dinliyoruz. Stand by me. Benimle kal. This song says uh no matter who you are no matter where you go in your life at some point you're going need somebody to stand by you oh yeah oh my darling stand by me The mm -hmm. As long as you yeah, yeah. stand by me hey. yeah. Thank you, thank you. Büyük Baba, Elliot ve arkadaşlarımdan dinledik Stand By Me. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. 2016 Mart ayından bugüne Yeşil Gazete'ye yazdığım yazılarla, hazırladığım haberlerle katkı vermeye çalışıyorum. Geçtiğimiz ay radyo günleri yazısında radyo ile başlayan tanışıklığımdan ve bugün de özellikle Açık Radyo ile süren yol arkadaşlığımdan söz etmeye çalışmıştım. Açık Radyo'da kurucularıyla, 724 radyoya emek verenleriyle, program yapımcılarıyla ve dinleyicileriyle birlikte tıpkı Yeşil Gazete gibi bir kolektif çabanın ürünü. Açık Radyo'nun 20 yıldan beri bir dinleyici olarak parçasıyım. Açık Radyo bu sürede benim için bir okul oldu diyebilirim. Açık Radyo ezbere yer olmayan, birlikte tartışılan, birlikte üretilen, birlikte öğrenilen bir okul. Devam zorunluluğu yok ama bazı dersleri kaçırınca kendimi gerçekten eksik, rahatsız hissediyorum. Bir işte çalıştığım zamanlarda iş görüşmelerimi dinlemek istediğim program sonrasını ayarlardım. 90'lı yıllarda bir dönem İstanbul'un değişik semtlerinde kiralık evlerde oturdum ve aradığım ilk şey radyo yayınlarının o eve ulaşıp ulaşmadığıydı. Gerisi bir şekilde hallolurdu. Beni bugün kenarında köşesinde yer aldığım yeşil düşünceye ve yeşil siyaseti taşıyan en önemli araç açık radyo oldu. Bugün de doğduğum köyde küçük çekmece gölünün kuzeyinde bir sulak alanın hemen kenarında bir yerde yaşıyorum. Bir zamanlar burası endemik dokusuyla İstanbul'un en önemli biricik doğa parçasıydı. Şimdilerde her sabah sevgili Can Tombil ve Ömer Madra'nın sesiyle dinlediğim Saatli Marif Takvimi günlerinde orada radyoyla tanışmıştım ve artık o günler çok geride kaldı. Ne yazık ki e, takvimde yazan doğa olayları e, artık hiç gerçekleşmiyor ya da zamanında olamıyor. Örneğin leyleklerin köye sazlıklara gelme zamanı geçti ve hala ortada yoklar. İklimler değişti. Bizler değiştirdik. Suçu sisteme yüklemek kolay bir yol. Oysa ki sistem dediğimiz şey bizlerden bağımsız bir şey değil. Doğaya, insana sunulmuş bir nimet, bir kaynak olarak gördük ve tükettik. Hem de ürettiğimizden daha fazlasını tükettik. Ve şimdi dünya bir kez daha ahir zamanlardan geçerken nerede yap yanlış yaptığımızı düşünmek ve bir ve arafta bir yerlerde duran... ...bizimle aynı kaderi yaşayacak olanlarla yeni bir hayatın yeşil siyasetini yapmak ve kendimizden başlayarak hayatı yeni baştan farklı bir biçimde yeniden örgütlemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Aynı mavi gökyüzü altında yaşıyoruz ve yeşil gezegenimiz ilk kez insan kaynaklı nedenlerle ve bir kez daha yaşamın sona ermesi meselesi ile karşı karşıya. Zamanın ruhunu anlamada, yeni bir hayatı kurmada sanatın, müziğin evrensel dilini önemsiyorum. Babil'den sonra ayrışan dillerimizi ancak sanatın diliyle yeniden buluşturabiliriz. Bu dil geçmişe eski değerlere sıkıca tutunma çağrısı yapan bir dil olmamalı. Bu dil karanlık günlerin ardından aydınlık günlerin geleceğini müjdeleyen saf bir iyimserliği de içermemeli. Bir şeyler biliyoruz ama hazır cevaplarımız yok. Ezberlerimiz var belki ama onları da bir an önce terk edebilmeli, en azından güncelleyebilmeliyiz. Sözü çok uzatmadan bir şarkı daha çalmak istiyorum. Ee, Dünya Protest müziğinin üç büyük kadın sesi bu şarkıda bir araya geliyorlar. Bir Latin klasiği, Gracia Salavida, Teşekkürler Hayat. Şarkının sözleri ve müziği Latin Amerika'da 1960'lı yıllarda ortaya çıkan ve tüm dünyada uzun yıllar etkisini sürdüren Nuevo Cancion yani yeni türkü akımının en önemli isimlerinden Violeta Parra'ya ait. Para 1966'da 49 yaşında hayata veda etmişti. Bu şarkıyı 1988'de Almanya'da yapılan bir konserin kaydından dinleyeceğiz. Bu kayıtta sesini dinleyeceğimiz Mercedes Sosa'da 2009'da 74 yaşında hayata veda etmişti. Sosa'yı en son 9 Temmuz 2006'da 81. doğum gününde Yeşil Gazete'ye yazdığım Teşekkürler Lanegra Sosa yazısıyla anmıştım.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 Caddelerinde, göl kıyılarında, dağlarında, ovalarında, lebi deryada yahut suya hasret çöllerinde ve evlerinde yorulan adımlarım için. Teşekkürler hayat her şey için yakıntılarından kendimi yeniden yaratabildiğim ve yeniden hayata sunabildiğim için. Kahkahalarım, gözyaşlarım ve bu şarkı için diye sesleniyorlar. Dinliyoruz. Gracias a la vida. Teşekkürler hayat. Señoras y señores, Mercedes Saza. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario.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 Teşekkürler La Negra Sosa. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programı dinliyorsunuz. Barcelona Gypsy Klezmer Band, türkü, Türkçe şarkılar da söyleyen çok dilli bir repertuara sahip, çok sevdiğim bir müzik grubu. Şimdi bu gruptan bir klezmer şarkısı dinletmek istiyorum. Od Ebra do Dunava, Tuna'dan Geçiş.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 Glezmer dilinde başlayan şarkı bir süre sonra İspanyolca yorumuyla Ay Carmela'ya yani El, Pos El Paso del Ebro, Ebro nehrinin geçici geçişi şarkısına bağlanıyor. Bu şarkı İspanya İç Savaşı sırasında söylenmiş bir şarkı. Fakat şarkının tarihi çok daha eskilere gidiyor. Aslında Ay Carmela 1880, 1808'de bir gerilla şarkısıymış ve Napolyon'un ordularına karşı savaşanlar tarafından söylenirmiş. Zaman içinde gerilla ruhunun tekrar uyandığı İspanya İç Savaşı'nda Franco'nun ordularına karşı savaşanlar tarafından sözleri değiştirilip yeni savaştaki kahramanlıklara uyarlanmış. İki uyarlamada savaştan sevgiliye yazılmış bir mektup gibi ama sanki bu kadınlar e, ülkenin kendisini simgeliyor gibi. O kadın için duyulan özlem, kavuşma isteği ama o mutlu gün için önce savaşmak gerektiği. Ay Karmelalarda ve Ay Manu Manuelalarda öylesine güzel anlatılıyor ki ben senin kahraman erkeğinim. Karşımızdakiler zengin ve silahları var. Bizde ise yürek ve sevgi var. Kazanacağız diyor şarkının iki versiyonu da. Sonra şarkı başa dönüyor ve müthiş final. Bu kayıtta açık havada Litvanya'nın başkenti Vilnius Trengar'ın kaydedilmiş. Grubun katılan asıllı kadın vokalisti Sandra ve arkadaşlarından dinliyoruz. Od Ebra do Dunava. Tuna'dan geçiş. Barcelona, Gypsy Klezmer Band'den bir klezmer şarkısı dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programı devam ediyor. Bugün e, Yeşil Gazete'ye yazdığım yazını anlatmaya çalıştım. Bu programa neden Babil'den sonra adını verdim. Bob Marley bir şarkısında Babil sistemi kanımızı emiyor diyordu. Bu sistem binlerce yıl önce kuruldu ve bugün de çalışıyor. Babil aslında geçmişte kalan bir uygarlık kanıtısı değil bana göre. Bir fikir, bir düşünce aynı zamanda. Bir ütopya veya bir distopya. Yani kim nasıl isterse öyle değerlendirir. Babil yani Babilon üzerine birçok anlamlar yüklenmiş. İnsanın tanrıya ulaşmaya çalışmasının bir sembolü olan tanrılaşmaya çalışmanın getirdiği felaketle özdeşleşmiş ilk megakent bana göre. Mitolojiye göre Tanrı'nın kapısı olarak gördükleri bu kentte yaşarken bir gün güçlerini birleştirerek Tanrı'larına, Marduk'a ulaşmak ve onun zenginliğinden, yaşadığı bolluktan paylarını düşeni alabilmek için bir kule inşa etmeye kalkıştılar. Bu insan kibri Marduk'u çok kızdırdı. Bunun üzerine Marduk, Babil'de insanların birbirlerini bir daha anlamamaları için farklı dillerde konuşarak büyük bir kopuş yaşamalarını sağladı. Babil Kulesi'nin yıkılmasından sonra insanlar bildikleri ortak dilden mahrum kaldılar... ...ve dünyanın dört bir tarafına dağılarak farklı diller, kültürler inşa ettiler. Sanatçılar çoğu zaman Babil'i ezilen halkların bir simgesi olarak betimlediler. İnsanlar arası eşitsizliğe, eşitsizliği yasalaştıran Babil'i Bob Marley ve günümüzün pek çok reggae sanatçısı da... mısralarında da lanetle anıyorlar... Rege ile özdeşleştirilen Rasta yine Babil'e karşı protest bir duruşun sembolü. Babil'in baskı ve köleliğe dayanan dünyasından kurtulmak için saçlarını uzatan ve taramayan Rastafaryanlar bu şekilde tanrıların kralı olarak gördükleri, Yah'ın onları saçlarından tutarak kurtuluşun sembolü olan Zion şehrine götüreceğine inanıyorlar. Rastafaryan kültüründe Babil mevcut düzenin ve sömürü sisteminin sembolü bir anlamda. Özellikle Jamaika'da bavil cümle içerisinde bir lanet kelimesi olarak kullanılıyormuş. Şimdi The Plain for Change Band'den bir şarkı daha dinletmek istiyorum. Bu şarkıda e, Change for Change Band müzisyenleri Mano Chao'ya e, eşlik ediyorlar. Ve şarkıda acımla tek başıma gidiyorum, cezamı çekmeye gidiyorum. Kaderim yasayı çiğnemek ve koşmak. Büyük Babilo'nun yüreğinde kaybolmuşum. Belge taşımadığım için bana yasa dışı, clandestino derler. Kuzeyde bir şehre gittim çalışmaya. Hayatımı Cebeli Tarik ile Kueta arasında bıraktım. Denizde bir çizgiyim, şehirde bir hayalet. Otorite yaşamımı yasaklanacağını söylüyor. Bana yasa dışı e, diyorlar. Ben bir yasa tanımazım. Siyah ve yasa dışı. Yani manonegra. Negra. ...Kolombiyalı yasadışı, Kübalı yasadışı, Afrikalı yasadışı, Marihuana yasadışı diyorlar. Yine dünyanın birçok ülkesinden müzisyenler şarkıya katılıyorlar, dinliyoruz. Plandestino. Bilin, Me meydane clandestino. Yo soy el quebra ley, africano clandestino, colombiano clandestino y el cubano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mis pena, solada. Soy el pie clandestino, colombiano clandestino, y el cubano clandestino, 94.9 açık radyoda Babil'den sonra programı devam ediyor. The, the Plain for Change band'ten dinledik. Clandestino. Ee, az önce Babil'den bahsetmiştim. Ee, insanlığın Babil'le mücadelesi bitmeyecek gibi. Ya dünya bir gün Babil olacak ya da Babil yıkılacak. Ama yıllardır reggae dizelerinde bile yıkılmayan bir sistemi bir fikri yıkmak nasıl mümkün olacak? Yani New York, Roma, Paris, İstanbul, Tokyo belki çağlar sonra toprak altında olacak. Adı unutulan birçok şehir gibi. Ancak Babil hep orada olacak. Çünkü Babil duvarların ardına değil, insanlığın e, en büyük mücadelesinin ardında saklı bir şehir. Şimdi bu programın jingle müziği olan bir şarkı dinletmek istiyorum. Bu kayıt grubun Vancouver konserinden alındı. E, bir play, e, Playing the Playing for Change band müzisyenleri bu şarkıda. Üzülme kardeşim, bu dünyada hepimiz aynıyız. Barışı birlikte gerçekleştireceğiz. Kalplerimiz yakın ve güzel duygularla, titreşimlerle yüklü. Kalbimizin ritmini takip edelim diyorlar. Dinliyoruz. Don't worry. let's not worry my brother in this world we're all the same we must find peace we must find it together it's not far away from your heart you've got a good vibration let your heart follow the rhythm and your voice to do more we 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programı devam ediyor. Süremiz de bayağı azalıyor. Ben çok fazla konuşmadan hemen bir şarkıya daha geçmek istiyorum. Bu şarkıda yine The Plane for Changement müzisyenleri var ve yaşadığımız dünyayı ancak el ele tutuşup... ...şarkılarla, müzikle, özgürlük ve adaletin hakim olduğu daha iyi bir yer haline getirebileceğimizi söylüyorlar. Dinliyoruz. A Better Place. Bye. Freedom, freedom and Jan Salam Salam Make 94.9 Açık Radyoda Babil'den sonra programı devam ediyor. Ee, benim bir ev arkadaşım var ve bu, bu yıl bir Mayıs'ta yani iki gün sonra yeni bir yaşa giriyor. Dört ee, yıldır birlikteyiz onunla çok da mutluyuz. Elime doğdu diyebilirim. Anasının beşinci yavrusuydu. Kardeşlerinden 15-20 dakika sonra dünyaya geldi. Ölecek herhalde diyordum ama hayatta tutunmayı başardı ve bugün gürbüz bir kedi oldu. Yani boyu 55 santim, bayağı da kilolu ama hiç antal değil, zımba gibi. 11 tane yavrusu oldu, yani babaların babası. Ee, bu şarkıyı ona ithaf etmek istiyorum. Yani önce onun doğum gününü kutluyorum. Ayrıca pamuğun ve bütün kedileri ve özellikle ee, ...evini özellikle sokak kedileriyle paylaşanların... ...bir e, Mayıs bayramını da kutluyorum. Bu şarkıyı onlar için çalmak istiyorum. Ee, bir Rebetiko şarkısı... Ee, ...Sellaki Perpiniyad ise ait... ...ve şarkıyı da o söylüyor... Ee, şarkının sözlerini sevgili arkadaşım İvi Dermancı e, çevirdi. Ee, şöyle geçen haftalarda Yeşil Gazete'de arkadaşım Tolga Öztor'un başlattığı bir dizi e, başladı. Ee, yani e, kedisiz röportajları. Ee, i̇lk hafta Ceylan Erten ve sonra Cihan Barbur'la başlayan yazı dizisi bugün Sevinç Erbulak'ta yapılan söyleşiyle devam ediyor. Daha sonra başka başka isimlerle de bu keyifli sürecek. Ben de geçen hafta şair Bukowski'nin Kediler Kitabı'nı yazmıştım... ...ve bu şarkıyı da o yazı için hazırlamıştım. Yani şarkıda işte Bukowski'nin belaları, kadınlara ve kedilere hiciv dolu göndermeler de var. Şöyle diyor şarkı, kısaca hemen onu da okumak istiyorum. Bir kediyi kovdum, mavi gözleri vardı. Gece uyuduğum zaman tırnaklarını batırırdı. Benimle olduğu sürece çok dürüsttü ama şimdi sınıf atladı. Artık balıkları bile yemiyor. İnatla onu kovuyorum. Ertesi gün yine karşımda. Küçük farelerle gelip bana numaralar yapıyor. Şimdi bir başka kedi buldum. Daha güzel, kara gözlü. Bu da iki gibi kurnaz. Tabakları gizlice kırıyor. Şarkıyı şimdi Stellaki Perpiniadis'ten dinliyoruz. <gülüyor> ξακεγω μια χάτα που είχε να τα μάτια. Σαγκιμό μου να τη νύχτα μου, τα νύχια. Σαγκιμό μου να τη νύχτα μου, τα νύχια. αριά δεν τα τρόi το ραέγι να και τα ψψαριά δεν τα τρόย Naça mujhe te me pondi ka kya ke mukani karde 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programı devam ediyor. Az önce Selaki Perpinyadis'ten bir şarkı dinledik. Bunu ev arkadaşım, sevgili Pamuk'a ve sokak kedilerine, sokak kedilerine bir 1 Mayıs kutlama şarkısı olarak ithaf ettim. Tabii 1 Mayıs öncesi biraz temp şeyi düşürdü bu. İki gün sonra 1 Mayıs işte... Yine adalet, özgürlük deyip çıkacağız meydanlara. Ee, programın sonuna e, geliyoruz. Ee, önerilerinizi Babil'den sonra gmail.com'a yazabilirsiniz. Ee, açık radyo hep açık kalsın, kulağımız hep açık radyoda olsun. Sesler, sözler, müzikler, sevgi ve muhabbet eksilmesin hayatımızdan diyorum. Haftaya Cumartesi 16'da görüşmek dileğiyle ee, bir şarkıyla kapatıyorum. Ee, hepimizin bir Mayıs e, bayramı kutlu olsun. Ee, Yorgo Dalaras söylüyor, "Hasta Siempre". Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, Comandante.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 bilden sonra Rüzg bırakılmış sesler hazırlayan bir sunan Ercümmen Güça